Destek için açık radyo dinleyicisi Meral Saraoğlu'na teşekkür ederiz. Dilden dile titreşimler. Ben de sunan Emre Dağtaşoğlu. Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Programlarda sürekli söz veriyorum. Örneğin şu şairle ilgili program yapacağım, bu konuyla ilgili bir program hazırlayacağım diye. Sözlerimi uzun zamandır yerine getirmiyorum. O yüzden bu hafta 19. yüzyıl SAS şairlerinden biriyle ilgili program hazırladım ve onu sunmaya çalışacağım. Bu şairde de 19. yüzyılın en önemli şairlerinden olan Kayserili Seyrani. Aslında 19. yüzyıldan da biraz bahsetmek lazım fakat Dertli ile ilgili hazırladığım programda 19. yüzyıldan bahsetmiştim. Hatta Erzurumlu Emrah'la ilgili olan programda da bahsetmiş olsam gerek. Bunun dışında da programlarda yeri geldikçe 19. yüzyılın önemine ve özelliklerine değinmiştim. O yüzden onlar üzerinde tekrar durmadan doğrudan Seyrani ile ilgili şeyler söylemek istiyorum. Yani tekrara düşmek iyi olmaz diye düşünerek. Seyrani 1800 yılında Kayseri'de doğmuş ve asıl adı Mehmet. Şairimiz Kayseri'de doğmuş. 1866 yılında yine memleketinde Kayseri'de vefat etmiş. Asıl adı Mehmet olan şairimizin babası Cafer Efendi bir camide imammış. İlk eğitimini babasından almış Seyrani. 14 yaşına kadar yanlış hatırlamıyorsam Ondan ders hıfzetmiş. Muhtemelen Kur'an hıfzetmiştir. Sonra medrese eğitimi de görmüş. Fakat medrese eğitimini tamamlamamış. 2-3 yıl kadar devam etmiş ve ayrılmış. Ama o medrese eğitiminin ve babasından aldığı derslerin etkilerini şiirlerinde çok net bir biçimde görebiliyoruz. Çünkü okuduğumuzda hem Kur'an ayetlerine hem de dini kıssalara ne kadar hakim olduğu hemen fark edilebiliyor. Onun dışında aldığı bu medrese eğitimi... Tamamlamamış olsa bile bu eğitimi onun Arapça-Fasça kelimelere hakim olmasını ve yerli yerinde kullanmasını sağlamış olsa gerek. Şiirlerini okuduğumuzda bu da hemen fark edilen özelliklerden birisi. Seyrani ile ilgili diğer meselelerden bahsetmeden önce ilk türküyü dinleyelim istiyorum. Anonsu daha da uzun tutmamak için. Dinleyeceğimiz ilk türkü Divri yöresinden. Fakat albümde yani Muharrem Temiz'in Firkat isimli albümünde Künye ile ilgili başka bir malumat aktarılmamış. Seyrani ve Feyzullah Çınar anısına diye not düşünmüş. Bu türkünün bir de Kayseri Bünyan yöresinden derlenmiş olan varyantı var. Aslında varyant demek belki ki yanlış olur çünkü müziği bütünüyle farklı. O varyantı Adnan Türköz'den Adnan Ataman derlemiş. Ama biz şimdi Sivas Divriye yöresine ait olan bir varyantı dinliyoruz. Muharrem Temiz'in Firkat isimli albümünden. Eski libas gibi aşığın gönlü. Müzik eskili bas gibi aşığın gönlü söküldükten sonra dikilmezmiş güzel severi sen gerdanı bendim her güzelin kahrı çekilmez mi çekilmezmiş çekilmezmiş çekilmezmiş Her güzelin kahrın Çekilmez imiş Çekilmez, imiş, çekilmez imiş. Çekilmezimi Hüdeyim değildin böylece özel ömrümün bağını düşürdün gaze İbrişimden nazik sandığım güzel meğer polat gibi bükülmezimi Bükülmezimiş, bükülmezimiş, bükülmezimış dost. Meyer Polat gibi, bükülmezimiş, bükülmezimiş, bükülmezimiş bükülmezim işte Seyraninin gönlü gamla yaşymış Aşkı sevda cümle derde başımış. Ben gönlümü toprak sandım taşymış Meğer taşa tohum ekilmezimiz. Ekilmez Ekilmezmiş Ekilmez imiş Ekilmez, imiş, ekilmez imiş taşa tohum Ekilmezmiş Ekilmezmiş Ekilmezmiş Işte. Malumunuz olduğu üzere hemen hemen bütün Saz şairlerine ortak olan bir özellik var. O da bu şairlerin memleketlerinde sürekli ikamet etmemeleri, diğer diğer gezmeleri, belli bir yaştan sonra yerleşseler de memleketlerine ya da memleket belledikleri herhangi bir yere. Ondan önce epey bir gezmiş oluyorlar. Hemen hemen hepsinde ortak bu özellik. Seyrani için de geçerli bu durum. O da zengin ve tanınmış tüccarlardan Agop'a'nın yanında 1832 ya da 33 yılları civarında Nide, Bor ve Konya üzerinden İstanbul'a gitmiş. Orada aşağı yukarı 7 sene kadar kalmış. 3 yıl diyenler var, 7 yıl diyenler var ama kendi şiirlerinden anladığımız kadarıyla 7 yıl civarında İstanbul'da kalmış. Ama Seyrani hicivleri çok sert olan şairlerden birisi ve sözünü sakınmadan söylediği için İstanbul'da başı belaya girmiş. Hatta amiyane tabirle postu deldirmek üzereyken onun nüfuslu hemşerilerinden bazıları yardım etmişler ve Halep'e kaçmış bir kervanla 1839 yılında. Orada da bir müddet kaldıktan sonra Bağdat ve Mısır'da dolanmış. Akabinde Adana üzerinden tekrar memleketine dönmüş. Yani sadece İstanbul'u görmemiş aynı zamanda Bağdat, Mısır, Halep gibi şehirleri de görüp tanımış. Oralarda da yaşamış Seyrani. Kişiliğinde ve edebi şahsiyetinde bunun da etkileri olmuş olsa gerek. Hicivlerinin çok kuvvetli olduğundan bahsettim az önce Seyrani'nin. Bunun üzerine daha ayrıntılı şeyler aktarmayacağım ama bir şiirinden iki kıta okumak istiyorum sizlere. Şiirin ilk kıtası ve üçüncü kıtası bu. Şiir şöyle başlıyor. Meclisi mahkeme ihdas olduğu çeşme rüşvetin akmaklığından, kaza bela ile alem dolduğu kazların kadıya uçmaklığından, asıl sermayeyi niyabetleri, envali eytamdır ticaretleri, daveti rüşvete icabetleri, sıdk ile gönlünün alçaklığından. Burada özellikle asıl sermayeyi niyabetleri, Envali eytamdır ticaretleri aslında günümüzde de belli ölçülerde geçerli belki de insanlık tarihinde hep geçerliydi. Envali eytam yetimlerin malları demek. Burada yetim malının yendiğinden bahsediyor. Dolayısıyla İstanbul'da isim vererek de hiciv yaparsanız, kadınlara da böyle laf dokundurursanız uzun süre kalmanız pek mümkün olmaz. Gerçi uzun süre kalmış ama elinde sonunda postu derdirmeniz an meselesi. Şimdi İkinci türküye geçiyoruz. Bu türkünün sözleri doğal olarak Seyrani'ye ait. Bu program Seyrani ile ilgili olduğu için. Müzik Lütfi Gültekin tarafından yapılmış. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2. Ve Sazımızla Sözümüzle isimli albümden Güler Duman'ın yorumuyla dinliyoruz. Muhabbet küpünün olsam şarabı. Küt Olsam şarabı Yar beni Doldurup geçer mi bilmem Mamur Olmak için için Gönül harabı Bir mimar Eline dost dost Geçer mi bilmem Geçer mi Bilmem Geçer mi bilmem, geçer mi, bilmem Mor eline dost dos geçer mi bilmem geçer mi bilmem geçer mi bilmem. Bir eklen el almasulunu dost dost biçer mi bilmem, birer mi bilmem, birer mi bilmem. El almasulunu dost dost birer mi bilmem, birer mi bilmem, birer. Saz şairleriyle ilgili yaptığım okumalarda fark ettiğim bir şey şu ki hemen hemen hepsi medreseyle bir şekilde irtibatta olmuş ya birkaç sene eğitim görmüş ya da medrese eğitimini tamamlamış fakat durum her ne olursa olsun Saz şairleri ya medresedeki eğitimi tamamlamadan tası toplayıp kaçmışlar ya da medresedeki eğitimleri biter bitmez başka mecralara akmışlar. Bunun sebeplerinden birinin medresenin Sıkı yapısı olduğunu söylüyor kimi yazarlar. Çünkü orada sıkı bir disiplin var ve özellikle sanatkar kişiliğe sahip olan insanların pek tercih etmeyeceği bir ortam doğal olarak. Buna alternatif tekkeler ve tarikatlar Anadolu'da. Bunlar özellikle sas şairlerini çok çekmiş başka birçok insanı olduğu gibi. Bunun da temel sebebi tekkelerde ve tarikatlarda hepsinde olmasa da en azından belli bazılarında daha özgür bir ortamın olması. Aynı zamanda kişi meşrebine göre de bir tarikat seçebiliyor. Bu sebepten Sas şairlerinin hemen hemen hepsi bir ya da birkaç tarikata mensup olmuşlar hayatlarının belli dönemlerinde. Fakat Seyrani'nin durumu biraz karışık burada. Çünkü programın sonunda künyesine aktaracağım kimi kitaplarda bektaşi olduğu söyleniyor. Kesin bir biçimde iddia ediliyor. Kimi eserlerde Kadiri olduğu, kimisinde Nakşibendi olduğu olduğu yazılıyor. Fakat şiirlerine baktığımızda herhangi bir yere intisap ettiğini söylemek gerçekten çok zor. Çünkü sünni hayat düsturlarını, değerlerini ciddi biçimde ele alan şiirleri olduğu gibi Alevi Bektaşi Kültür Dairesi'ne girecek şiirleri de var. Dolayısıyla Seyrani'nin herhangi bir tarikata intisap etmiş olabileceğini ben düşünmüyorum şiirlerini okuduğumda. Bu konuda Fuat Köprülü'nün bir tespiti var. Ben açıkçası o tespite katılıyorum. Türk Saz Şairleri isimli eserinde söylüyor bunu. Bu kitabın yeni bir basımı yapıldı geçtiğimiz yıllarda. Fakat benim elimdeki milli kültür yayınlarından çıkmış olan 1962 basımı olan kitap. Ve onun 537. sayfasında Fuat Köprülü şunu söylüyor. Seyrani'nin Bektaşi Tarikatı'na mensup olmasa bile... Bektaşi zevkine yabancı olmadığı görülüyor diyor. Ben de Fuat Köprülü'nün bu tespitine katılıyorum ve herhangi bir tarikata bağlı görmüyorum Seyrani'yi. Diğer birçok şairde olmayan bir özellik bu. Bunu da sizlerle paylaştıktan sonra şimdi sıradaki türküyü anons etmek istiyorum. Bu bir TRT kaydı ve türkü Malatya yöresinden derleyen ise İhsan Güvercin. Türk'ün ölçüsü 7 8'lik usulü ise 3 2 2. Türk'ün ismi de ne hikmettir şu dünyaya gelen ağlar giden ağlar. Ay ay, aslı nedir, neden ana? Soralım yok sula beyey, aslı nedir? beden ağlayayım. bir heybetli kale göl. kimin etti kimi buldu bulan ağlar eden el yazma bir divanı da varmış. Kendisinin yazdı. Fakat ne yazık ki günümüze ulaşmamış o divan. Tahminlere göre kütüphanelerde çıkan yangınlarda o dayanmış, ne yazık ki. Fakat yine de 650 civarında şiiri günümüze ulaşmış. Birçok şairin nasibi olmayan bir durum bu. 650 civarında şiirin bize ulaşması. Seyrani'nin şiirlerine baktığımızda çok lirik bir üslup görüyoruz. En azından ben öyle hissediyorum şiirlerini okuduğumda. Bunun dışında sosyal konulara çok eğilmekle birlikte aşk şiirleri de yazmış Aynı zamanda çok farklı konulara da değinmiş. Mesela telgrafla ilgili bile bir şiir yazmış. O şiirin sadece ilk kıtasını paylaşmak istiyorum sizlerle. Şiirin ilk kıtası şöyle. ''Telgraf dediğin ebced hesabı, bu rebab şeytanı cinden çıkarır. Ateş şöyle dursun tütün azabı, tilkiyi çakalı inden çıkarır.'' diye başlıyor. Dolayısıyla Seyrani'yi okumak sürprizlerle de dolu gibi geliyor bana. Benim bu sebepten en sevdiğim şairlerden birisi. Seyrani'nin etkilendiği şairler en başta Yunus Emre, Karacı olan Aşık Ömer, Gevheri ve Fuzuli imiş. Bu şairlerin şiirlerini nazireler yazdığı gibi kimi rediflerini de kullanmış. Bazı şiirlerinde de etkiler açık biçimde görülebiliyor. Aynı zamanda hem çağdaşlarını hem de sonradan gelen şairleri de çok etkilemiş Seyrani. Etkilediği şairler arasında da Çağdaşlarından olan Dertli var. Dertli'yi bile etkileyecek kadar güçlü bir şair Seyrani. Onun dışında Hüzni, Şem'i, Revai ve Tokat Nuri gibi şairler Seyrani'den etkilenmiş olan şairler. Yani 19. yüzyılda çok etkili bir şair olduğunu etkilediği isimlerden de hemen fark edebiliyoruz. Şimdi sıradaki türküyü anons etmek istiyorum. Bu türkü de Muhabbet Türküleri isimli albümlerin birincisinden. Sözleri Seyrani'ye ait olan bu türkünün bestesini Cemal Akkiraz yapmış ve yine Cemal Akkiraz'ın yorumuyla dinliyoruz. Erenler Üstatlar <gülüyor> Verenler üstadlar ettiler himmet Bize yaradan kuldur deyip Onun için ona eyleriz minnet Bu yolda bizlerden kuldur deyip onun üçün ona eyderiz minnet. Bu yolda bizlerden uludur deyin. Gibi taşma ağrını ezmedim, mecnun gibi leyla madayıp gezmedim. Ben destime sudu doldurup gelmedim. Her anlar çeşmesi doludur diyor. Ben destime su doldurup gelmedim. Erenler çeşmesi doldur diyor. Seyrani seyrimde en geri durmadım. inişe yokuşa atım yormadım güzelin çirkinin telin kırmadım. ismi hakdinde doğurur tey. Güzelin, çirkinin, telin kırmadım. İsmi hak dilinde doğdur Malumunuz olduğu üzere birçok ünlü ismin etrafında efsaneler oluşmuş Halk onlar için bir takım efsaneler uydurmuş Seyrani hakkında da kimi efsaneler oluşmuş Bunlardan bir tanesi çok renkli bir tablo. O yüzden bu tevatürü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tevatüre göre Seyrani şarap bardaklarını kavuğunun arasına dizip siyah çuha parçasından da bir çatal çöpü oluşturulmuş ve onu da külahının cephesine dikermiş. Böylece üç tuğlu vezir onuruyla kurula kurula mahallede gezermiş. Onunla ilgili tevatürlerden birisi bu. Gözünüzde canlandırdığınızda çok renkli bir tablo oluşturuyor. Tabi Seyrani buna benzer şeyler yapıyor muydu, yapmıyor muydu bunu bilmek mümkün değil. Ama halkın ona yakıştırdığı şeylerden birisi bu. Şimdi dinleyeceğimiz türkü öyle sanıyorum ki Sivas yöresine ait. Künyesiyle ilgili başkaca bir malumatım yok ne yazık ki. Musa Eroğlu'nun bu türküyü dinleyeceğimiz Yummayın Kirpikleri'nin isimli albümünde de künyeyle ilgili bir şey bulamadım. Dinleyeceğimiz türkünün ismi Ben Bu Aşkın Çilesi'ni. Ben bu aşkın Ben bu aşkın çilesi li li li. Yanar çektim tüter çektim Aman aman Yanar çektim tüter çektim Yedim bunca sillesini, ya dost, ya dost Yedim bunca sillesini, leyli Bülbül gibi göter çekti çektim, aman aman Bülbül gibi göter çekti çektim, ya dost, ya dost Thank you. Dizgin ettim gönül atım, aman aman Dizgin ettim gönül atım, meyli meyli Dolanırım yedi katım, aman aman Dolanırım yedi katım, aman aman Yalan dünyam eşşah attım, Yalan dünyam eşşah attım, aman aman Gah yanar gah tüter çektim, aman aman Gah yanar gah tüter çektim, neyli neyli Seyrani bilmem mert midir, aman aman Seyrani bilmem mert midir, leyli leyli ley. Canan cana cömert midir, aman, aman. Canan cana cömert midir, aman, aman. Bey'i bun derdi dert midir, leyli leyli Bey'i bun derdi dert midir, leyli leyli Ben ondan beş beter çektim, aman aman Ben ondan beş beter çektim, leyli leyli Şimdi Hüsne Mavrur Olma Ey Ruhi Mahım isimli bir türkü dinleyeceğiz. Fakat ondan önce kısaca bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Şöyle ki bu şiir hakkında ihtilaflı görüşler var. Hemen hemen Seyrani ile ilgili yazılmış olan kitapların hepsinde Seyrani'ye isnat edilmiş bu şiir. Fakat Hayrettin İvgin bu şiirin Seyrani'ye ait olup olmadığı konusunda şüpheler taşıdığını söylüyor. Çünkü şimdi dinleyeceğimiz icrada da aslında... Mahlas Fevkiya olarak okunuyor. Hayrettin İvgin hem bunu belirtiyor. Bazı icralarda Mahlas Seyrani yerine Fevkiya olarak okunur diyor. Bunun dışında Haşim Nezihi Okay'ın ve onun da anlattığı bir olay üzerinden Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın tanıklığına dayanıyor. Bu şiirin muhtemelen Seyrani'ye ait olmadığı hususunda. Çünkü Haşim Nezihi Okay'ın aktardığına göre bu türkü Bursalı Ermeni bir aşığa aitmiş ve burada tanık kişi de Rıza Tevfik Bölükbaşı yani filozof Rıza olarak da bilinen şairimiz. Bu malumatları size Hayrettin Evgi'nin Hüsne Marur Olma Ey Yüzü Mahım isimli makalesinden aktardım. Bu makaleyi de Hüsne Marur Olma ismini taşıyan kitapta bulabilirsiniz. Kitabevi yayınlarından 2005 yılında çıkmış. Hayrettin Evgi'nin o makalesinin 1. ve 4. sayfalarında ilgili malumatları bulabilirsiniz. Ama şiirin üslubu da Seyrani'ninkine çok yakın olduğundan ve ihtilaf olduğundan kesin bir şey olmadığından ben listeye aldım şiiri bu hafta. Daha doğrusu bu şiirden oluşan türküyü. Dinleyeceğimiz albümle ilgili de çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Albümün ismini aktaramayacağım sizlere. Aslında kasetin orijinali bende var çünkü Ali Ötünç bu kaseti Almanya'da doldurdu ve biz Marmaris'te oturduğumuz yıllarda babama hediye olarak getirmişti. Piyasada satışa sunulduğumu bilmiyorum ama pek sanmıyorum. O kasetin kapağı kaybolduğu gibi kendisi de yırtıldı üzerindeki kağıtlar. Aşağı yukarı 22-23 yılı var bu kasetin. O yüzden ismini aktaramayacağım ne yazık ki albümün. Ve türkünün künyesiyle ilgili de bir malumatım yok. Zira TRT repertuarında bulunmuyor. Klasik Türk müziği sanatçıları farklı bestelerle okuyor bunu ama... Halk müziği repertuarında bulunmuyor o türkü. Şimdi Ali Ötüncü'nün yorumuyla dinliyoruz. Hüsne mağrur olma ey ruhi ahım. Altyazı M.K. benim M.K. Altyazı dersin ama neylerim sevdiğim iş işten geçti neylerim sevdiğim uyuy yaralı bir ali nuda ali sırali selali dostali neylerim sevdiğim Sen ben de ya bu ağış verişten geçti. Peki ya bu aman aman yaralı bir ali nur sırali serali dostlar. Peki ya bu ağış verişten Halk müziğiyle daha doğrusu halk edebiyatıyla ilgili araştırma yapanların sık sık karşılaştığı sorunlardan birisi de bildiğiniz üzere aynı mahlasa sahip olan şairlerin bulunması ve bu durumun yarattığı karmaşa. Seyrani ile ilgili de böyle bir durum var. Çünkü Seyrani mahlasını taşıyan iki şair daha varmış. Ben bunları Seyrani ile ilgili yaptığım okumalarda öğrendim. Çünkü bildiğim tek Seyrani Kayserili Seyrani'ydi. Diğer Seyrani'lerden birisi Rumeli'liymiş, Edirne'li olduğu tahmin ediliyor. Bir diğeri de bizim Seyrani'nin çağdaşı olan Ispartalı Seyrani'ymiş. Bu şairlerin şiirlerinin Kayseri'li Seyrani'nin şiirlerine karışmış olması ihtimali var. Bunu da araştırmacılar belirtiyorlar. Fakat o şairlerle ilgili ayrıntılı malumatımız olmadığından ve etraflı bir araştırma bulunmadığından bu konuyla ilgili... Karışmış mıdır şiirler birbirine, ne kadar karışmıştır ya da birbirlerinden etkilenmişler midir, ne kadar etkilenmişlerdir bunu bilemiyoruz. Ama şunu sanırım gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Seyrani'nin 650 civarında şiiri kaybolmadan günümüze ulaştığı için Cönkler'de de bulunduğundan çok fazla şiir karışmamış olsa gerek diye düşünüyorum ben. Sebebi şiirlerin hemen not edilmiş olması o dönemlerde. Not edilmemiş olsaydı muhtemelen Karışıklıklar yaşanırdı. Bunu da kısaca belirttikten sonra şimdi sıradaki türküyü anons edeceğim sizlere. Bu türküyü Musa Eroğlu'nun Yaz Gelir isimli eski bir albümünden dinleteceğim sizlere. Ne yazık ki bu türkünün de künyesiyle ilgili bir malumatım yok. Albümde de bir şey yazmıyor. Dinleyeceğimiz türkünün ismi Torunuyuz Bir Dede'nin. Dost yoluna gidenlerin bir gün olsam ellerine Dost yoluna gidenlerin bir gün olsam ellerine Dostun metin edenlerin kurban olan dillerine Dostun metin edenlerin Torunu yüz bir dedeni, tohumu bir bedeni. Torunuyuz bir dedeli, tohumu bir bedeli. Gezidine cenge deli, kılıcı sam ellerine. Cahiline cenge deli, kılıcı sam ellerine. Bir ustada olsam çırak Bir olurdu yakın Bir ustada olsam çırak Bir olurdu yakın Kemimi yapsalar darak Gar zülfüyü Kemimi yapsalar darak Zif gül tellerine Yönüm dosta çevirseler Vücudumu kavursalar Gönüm yara çevir vücudumu savursa harman gibi savursa da muhabbetin yerlerine, harman gibi savursa da muhabbetin yerlerine. Zeyrani kaldır barmağı, vaktidir hakka varmalı. Zeyrani kaldır barmağı, vaktidir hakka varmalı. Deryaya kal kanırmağı, damla olsam sellerine Deryaya kal kanırmağı, damla olsam Tabi Seyrani'nin şiirlerinde bir takım değişiklikler var. Çünkü türküleştirirken kimi kelimeler ya da dizeler farklılaşıyor. Benim bu türküde en sevdiğim, etkilendiğim dizelerden birisi ''Kemiğimi Eyle Tarak Yar Zülfü'nün Tellerine'' şeklindeki dizeler. Diğer bir dize ise ''Deryaya Akan ırmağın Katre Olsam Sellerine'' dizeleri. Bir de Seyrani'nin şiirleriyle ilgili unuttuğum bir hususu da belirterek sıradaki türküye anons etmek istiyorum. Seyrani de birçok 19. yüzyıl saz şairi gibi hece vezniyle yazmış genelde ama aruz vezniyle yazdığı şiirler de var. Bunlar da baya bir yükün tutuyor aslında. Fakat yine diğer saz şairleri gibi aruz vezninde başarılı olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Asıl ününü bu şairlerin hemen hemen hepsi heceyle yazdıkları şiirlerde kazanmışlar. Doğal olanda ve hatta güzel olan da bu zaten. Benim kanaatim de bu yönde. Şimdi sırada bir TRT kaydı var. Dinleyeceğimiz bu türküyü Bediye Akartürk yorumlayacak. Kayseri Develi Yöresi'ne ait türkü. Yusuf Seyrani'den Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Sibemol 2 mi bemol ve fadiye zarızaları alıyor türkü. Yani Düz Kerem ayağında olan bir türkü bu. Bediye Akartürk'ün yorumundan dinleyeceğimiz bu türkünün ismi ise... Ey sevdiğim artık yeter. Programı sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Feyzullah Çınar'dan türküler dinleyeceğiz. Ama ondan önce ben programı hazırlarken yararlandığım kaynakların, en temel kaynakların künyelerini aktarmak istiyorum sizlere. Program içerisinde Hayrettin İvgi'nin ve Fuat Köprülü'nün eserlerinin künyesini aktardım. Bunlar dışında Haşim Nezihi Okay'ın hazırladığı Develili Seyrani isimli kitaptan faydalandım. İstanbul Marif Kitaphanesi'nde basılmış... İstanbul 1963 basımı Diğer bir kitapta ve en temel başvuru kaynağım olan kitap Hasan Avni Yüksel'in hazırladığı Aşık Seyrani isimli kitap Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından çıkmış Ankara 1987 basımı Develili Aşık Ali Çatak'ın hazırladığı Bütün Yönleriyle Seyrani isimli bir kitap var O da Ağustos 1992 basımı Ama sanırım herhangi bir yayın evinden çıkmamış çünkü Saray Halı Anonim Şirketi tarafından basılmıştır yazıyor. Fakat bu kitap diğerleri kadar akademik bir çalışma değil. En azından Hasan Avni Yüksel'inki gibi bir çalışma değil. Bir de merak eden dinleyiciler olursa Hasan Avni Yüksel ve Kadir Özdamarlar'ın birlikte hazırladıkları Aşık Seyrani Bibliyografyası var. Burada hem hayatından ve edebi kişiliğinden bahsedilmiş hem de onunla ilgili yapılan çalışmalar Aktarılmış. Bibliografya çalışması zaten bu. Kültür Bakanlığı yayınlarından çıkmış ve Ankara 1991 basımı. Aslında elimde başka birçok makale var. Yine en kitap da var. Yusuf Siyah'ın hazırladığı Seyrani kitabı ya da kimi süreli yayınlarda karşılaştığım makaleler. Fakat onları tek tek ayrıntılı bir biçimde aktarma gereği duymuyorum. Merak eden dinleyiciler zaten bibliografyadan ulaşabilirler hemen hemen hepsinin künyesine. Temel başvuru kaynaklarım bunlardı. Özellikle Hasan Avni Yüksel'in Aşık Seyrani isimli kitabı. Şimdi programı sonuna ayırdığımız bölüme geldi sıra ve Feyzullah Çınar'dan dinleyeceğimiz ilk türkü aslında az önce dinlediğimiz Hüsne Marur Olma isimli türkü. Fakat burada farklı bir besteyle icra edildiğinden Feyzullah Çınar'ın da yorumu çok müthiş olduğundan listeye aldım bu türküyü. Bu bir internet kaydı. Daha doğrusu internetten bulduğum bir kayıt. Merak eden dinleyiciler aratarak bulabilirler internette. Feyzullah Çınar'dan dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Hüsnü Mağrur olma. Hüsnü Mağrur Ne mağrur olma yüzüm am. Nice nevin iş kuştan geçti Sana kar etmedi feryadı ahı. Mohum kufi keşiften benim mohum kufi Bu arada dinlediğimiz türkü'nün ölçüsü, saz kısımlarının ölçüsü 2 3 2 3 şeklinde akıyordu. Yani 5 8'lik ölçüye sahip. Fakat söz kısımlarını Feyzullah Çınar oldukça velveleli bir biçimde okumuş. Aslında Seyranî'nin türküleştirilen şiirleri bu programda dinlediklerimizle sınırlı değil ama Süremiz bu kadarına el verdiği için ben bunları paylaşabildim sizlerle. Hatta Fezullah Çınar'ın uzun hava formunda okuduğu Ben Bu Aşkın Çilesini Yanar Çektim Tuta, Tüter Çektim isimli türküyü de listeye almıştım. Fakat süremiz dolduğu için onu paylaşamayacağım sizlerle. Başka bir hafta artık. Böylece bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Meral Sarıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Dilden Dile Titreşimler Sılayan Yusuf'un Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo'nun icisi Meral Saraoğluna teşekkür ederiz.